e, yüzü ve göğsüyle e, olursa fakat dune bakiyyeti bedeni ya da kalan bedenleriyle e, olursa fe Bil bilvecihi ve fakat şayet göğsüyle ve yüzüyle dönerse dune bakiyyeti bedeni bedenin kalan kısımları ile dönmezse feinkâne eğer bir ihtiyaçtan dolayısa bunda bir beys yoktur ve inkane li gayri er bir hacir ihtiyacın dışında ise bahuva o kebih görülmüştür. Ve inkane bi bedeni bedeninin tümüyle ise batalı salatuh namazı batıl olur. Şimdi <coughs> normalde e, öncelikle mesela diyoruz ki namazda keri görülenler baba. Öyle mi? E, selef ile halefin kitaplarını okurken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 haramlar için şu tip ibareleri bulabiliyoruz çok rahat bir şekilde özellikle mezhep imamlarının sözlerinde ekrahu ben bunu kerih görüyorum veya la uhibbu buhada ben bunu sevmiyorum mesela niye çünkü Allah azze ve celle ayet-i kerimede vela taqulu lima tasifu alsinatukum al-kiziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala Allah al dilinizin her döndüğüne haramdır deyip de Allah azze ve celle ye, yalan yere iftira etmeyin dediği için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 akvâ e kavimlere ne oluyor ki yerfa'ûna absârahum gözlerini kaldırıyorlar ile semâ'in gökyüzüne fî salâtihim namazlarında peştet de peştet de kavlugu fî bununla birlikte sözü şiddetlendi hatta kâre takit ki le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 Mesela Allah Azze ve Celle onların gözlerini onlardan ne yapacaktır? Onlardan süratli bir şekilde alacaktır. Şimdi devam et, okuyalım. Nazarul سَبَقَةَ Geçti ki Bakışının olması gerektiği geçti. Nereye geçti? yaptığı yere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 iki gözünü kapatması ve gayri hacetin ihtiyaç olmaksızın iki gözünü kapatması namazda kehir görülür. Diyemne zâlike çünkü bu min yahud Yahudi Yahudilerin yehud, e, fiilindendir. Ve imkâne ve imkâneb tağmîdu li hacetin eğer göz, de, gözü kapatmak bir ihtiyaçtan dolayı olursa ke'en yekûne amâmehû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 bu var o en yefrişe yaymasıdır açmasıdır kademeyi iki ayağını yefrişe yaymasıdır değil mi yaymasıdır kademeyi iki ayağını vayeti bisale akibeyhi ve e, dirsekle topuklarına oturmasıdır. Bir hmm. kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimizin sözünden dolayı yed ayağa raptı başı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 şakketini gideriyor. Payin yok. Ama... Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki: Wa yukrahu fis salati namazda mekrutur. En yastani de ila jidarin duvara yaslanması O ve nahvihi. veya ona benzer bir şey. Hal al qiyamı qiyam halinde. Illa min hacedin. Ancak ihtiyaç olursa bu müstesna. Li ennehu bu haceti açıklamıyor ah. Ha. Li ennehu çünkü ne?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 Konunu açması hala süjüdü sevda halindeyken. O zaman yayması deme yani, iftiraş u tiraihi hala süjüdü yayması. <gülüyor> yayması ve en yemut yemut defeme şöyle ki onları e, uzatır -arbi, e, yere, al arbi yere mal ilsaq hime e, biyapş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 valla yapsutu ahad ahadukum sizden kolu sermesin zira eyhi zira eyhi iki kolunu kulunu imbi sa telkelbi köpeğin sermesi gibi sermesin muttafaqun aleyh üzerinde ittifak edilmiştir ve fi hadisin aksara başka bir hadiste i attadilu i attadilu e, itidal edin ki sujudi secdede wala yaftarish wala yaftarish ahadukum secdeden biri sermesin viraihi iki kolunu iftirashal kelbi köpeğin yaymış olduğu gibi biz demiştik peygamber Aleyhisselatü vesselam diyordu ki idra <gülüyor> seccede دع يديك وارفع مرفقيك secdedeğin zaman iki elini koy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 efdal olan şeydir. Yani iki yöneliş deney, iki yönelişle de yanlış olan iki yöneliş. Evet. Vay kurahu fistale ten görülür. Et-tahassuru tahassur görülür. Vahuu vade eli yedi eli koymaktır. Alal khas sirati. Kalçanın üzerine. Kalçanın üzerine eee koymaktır. Vahuu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 yine bu kâfirlerin e, fiilidir. Vel mutakabbirine ve e, kibirlilerin büyük e, kibirlilerin, e, fiilidir. Vakat muhine ani e, teşbih onlara benzemekten ani teşbih onlara benzemekten ne yolunduk. Nehy yolundu. Fakat <gülüyor> sebeten fil hadis hadis-i muttafik hadisinde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 Tamam. Üçli namaza giderken, namazı eller Bu konuda de şöyle bir var. Bir peygamber namazı O Daha sonra peygamberi namaz bitirirken pozisyon zayıflık var. Bir grup alim bu açıdan kabul ediyor.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 Lima fihi min min teshebbuhi e, bi ibadetil e, insanlara benzetilmiş kutlar e, gibi severen e, eşittir. Kâneti e, suretu mensûh. Vatukra <gülüyor> <eten. gülüyor> namaz mekruh olur. Fi mekanin bir mekanda fihi tasaviru onda suretler olan mekanda. Lima fihi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 resimlerin olduğu yerlerde namazın hükmüyle alakalı. Vayık rahu yine mekrut olur. Enyet hule namaza girmesi enyet hule fi salatı namaza girmesi. Vahyu muhawishul fikri fikir yönünden fikri karışık bir şekilde namaza girmesi nedir mekrutur. Bir <gülüyor> sebebi vücuda şeyin yudayi onu daraltan bir şeyin olması sebebiyle fikrinin meşgul olduğu halde namaza girmesi mekruhtur. Khatibası <gülüyor>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 Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ